Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diğer TV'den selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunlar Efendimiz'e yöneteceğiz. Öncelikle geç kaldığımız için sizden özür dileriz teknik arızalardan dolayı. Bununla beraber bir de bir hayli sorularınız vardır. Sorabildiğimiz kadar soracağız. Daha önce sorulan sorular vardır. Daha önce sorulan soruları da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 Efendim bir izleyicimiz, hocam sohbetleriniz çok güzel, Allah daim etsin. Benim bazı hatalarım oldu ve bundan pişmanlık duyup ağlayarak tövbe ettim demiş efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, salatu selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin, ve ila cemil enbiyeyi vel mürselin, ve ila cemil evliyeyi, velhamdülillahi Rabbil alemin. Herkes mutlaka hata işler. Hata işlemeyen hiç kimse yoktur. Önemli olan hatalarımıza tevbe edebilmektir. Bununla beraber günahlarımızı, hatalarımızı, yanlışlarımızı Allah ile aramıza koymamaktır. Yani geriye dönüp bakmamaktır. Tevbe edince Rabbim tevbemi kabul etti, beni affetti, mahfilet etti dediğimizde bir daha geriye dönüp bakmamamız gerekir. Nasuh tövbesi de böyledir zaten, öyle ki artık o günah onun hatırına gelmesin, onu silsin. Öyle bir silsin ki onun gönlünden onu nasih etsin, hükümsüz bıraksın, silsin. Yoksa şeytan ikide bir onu önümüze getirir, işte geçmişte şöyle yaptın. Böyle o günahı önümüze koyunca, biz de onunla meşgul olunca o Allah ile aramıza girer. O günün rahatlığıyla Rabbimize ya Rabbi, seni seviyorum diyemeyiz. Onun için ben tövbe ettim, Rabbim beni affetti. Sübhan olan Allah'tır. Hatasız, kusursuz, eksiksiz, noksansız olan bütün vasıflarının, bütün sıfatlarının kemal üzere olan Allah'tır. Kul eksik, kul yanlış yapar, eksik yapar. Hiçbir zaman kul Sübhan olmaz. Eğer ben hiç hata işlemiyorum, yanlış işlemiyorum diyorsa biri ben Subhan'ım demiş olur. Genel olarak nefis kendini savunurken böyle savunur. Hatta suçunu bile kabul etmez. Evet, Başkalarına karşı sürekli ben doğru yapıyorum, ben haklıyım der. Hiç farkında olmadan Subhan olduğunu söyler. Karşısındakini dinlemez bile. Onun için böyle bir halden kurtulmak gerekir. Allah'a sığınmak gerekir. Subhan olan Allah'tır. Birine karşı nasıl ki yanlış yaptığımızda tövbe ediyor, özür diliyorsak aynı şekilde yanlış yaptığımızda, günah işlediğimizde de tövbe eder, istiğfar eder, Rabbimize sığınır, af diler, mahfiret diliyoruz. Sonra Allah'ın isimlerine iman etmek gerekir. Eğer Rabbim beni affetmedi dediysek bu durumda Allah Gafur değildir, tevab değildir, afu değildir demiş oluruz. Öyle bir affetmemiz gerekir ki, onu silmemiz gerekir, bir daha aklımıza, hatırımıza getirmememiz gerekir. Öyle ki yolumuza devam edebilelim, Rabbimize koşabilelim. Yoksa sürekli engel olur, önümüzde ayağımıza takılır, hiç farkında olmadan düşeriz. Evet, tövbe ediyor, istiğfar ediyor, bir daha da onu hatırlamıyor geçmişe dönüp de bakmıyoruz. Rabbimizle aramıza günahımızı koymuyoruz. İnşallah kardeşlerimiz bunu böyle yapar. Allah razı olsun. Evet. Efendim Esma Akyul Allah'ın rahmeti, selamı üzerinize olsun efendim. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsınız demiş efendim. Allah razı olsun. Allah'ın selamı, rahmeti Esma kardeşimizin de, diğer kardeşlerimizin de üzerine olsun inşallah. Allah razı olsun. Efendim başka bir izleyicimiz de Hocam iyi iyi akşamlar size sorum Miras paylaşımı Hakkında bilgi verir misiniz Annemin okuma yazması olmadığı için Ondan imza alarak onu Mirastan men ettiler Annem hakkını kardeşlerine helal etmese Ne olacak Bilgi verirseniz çok teşekkür ederim Evet Allah ayet-i kerimede Mirasın paylaşımını yapmıştır Miras nasıl Paylaşılır her birinin Hayır ne kadardır? Allah onu en ince ayrıntısına kadar beyan etmiştir. Dolayısıyla Allah nasıl paylaşımı yapmışsa öyle yapılması mecburidir. Dolayısıyla Allah'ın çizdiği sınıra da uymak demektir. Yoksa Allah'ın sınırını aşmış olur, haddini aşmış olur. Önce Allah'a karşı hesap veremez. Yani Allah kurum ben böyle yapın demedim mi? Böyle birası böyle paylaştırmadım mı? ''Neden benim paylaştırmamı kabul etmedin, beğenmedin, sen benim hükmümü kabul etmiyor musun?'' dediğinde onun haline ne olur? Anasının hakkı orada kalsın. Önce Allah'ın hakkı. Sonra anası o hakkını alır. Dolayısıyla bunu yapanlar bunun altından kalkamaz. Allah'a sıkılmak gerekir. Yapılmışsa böyle bir şey bile mutlaka bunun geriye dönüşü mümkündür. Yeniden hesaplanır, yeniden... Anasının, anaların hakkı neyse onu vermeleri gerekir. İster ana olsun, ister kardeş olsun, diğerleri olsun. Her birinin hakkını Allah nasıl takdir etmişse onu öyle takdir edip öyle paylaştırmak gerekir. Yoksa bunun hesabını Allah'a veremez. Allah muhafaza bir şey gayretullaha dokunur. Allah onun rahmetinin içinden çıkarır. Allah'ın emrini, hükmünü ciddiye almadığı için. Parayı, dünyayı, Allah'ın emrine, hükmüne tercih ettiği için. Evet, iman ile ilgili bir sorun yaşar, söyledim. Allah rahmetinin içinden çıkarır, kaybeder yani. Tevbe etmeleri lazım, aynı zamanda analarından da özür dilemeleri lazım, gerekeni de yapmaları lazım. Yoksa bunun hesabını veremezler. Allah'a veremezler. Ana hakkı ayrı, o ayrıca hakkını alır, o ayrı. Efendim bizlecimiz ''Hocam, melekler insanlara görünebilir mi?'' Evet, melekler insanlara görünebilirler mi? Elbette ki görünebilirler. Resulullah Efendimiz buyurdu, Aleyhissalatu vesselam, ''Sahabeden biri, Ya Allah kendimizi münafık gibi hissediyoruz.'' Hatta bunu Hz. Ebu Bekir'e söylenmişti. Evet, Hazreti Ebu beraber Resulullah Efendimiz'in huzuruna gitmişlerdi. Evet, sahabe söylüyor, ''Ya Rasulallah, ben kendimi münafık gibi hissediyorum. Sizin huzurunuzdayken apayrı bir gönül haline sahibiz. Siz cenneti anlatırken cenneti görür gibi oluyoruz. Cehennemi anlatırken cehennemi görür gibi oluyoruz. Allah ile beraber oluyoruz ama buradan çıkınca, çoluk çocukla meşgul olunca, işimizle meşgul olunca o hali kaybediyoruz. Ben kendi kendime düşündüm, acaba ben münafık mıyım? diye düşündüm. Niye benim hanım böyle değişiyor? Evet, Resulullah Efendimiz buyurdu ki aleyhissalatü vesselam, bu böyledir. Bir beşer olarak bu böyledir. Eğer siz benim yanımdaki halınızı dışarıda da korumuş olsaydınız, meleklerle müsafaha eder, diz dize konuşur, sohbet ederdiniz. Demek ki meleklerle görüşmek mümkünmüş. Ama nasıl mümkün olur? Sahabe nasıl ki o Resulullah Efendimiz'in yanındaki halini korusaydı, mümkün oluyorduysa aynı şekilde Allah'ın huzurunda durunca Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi ister tek başınıza olun, ister başkalarıyla beraber olun Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın eğer kul bu şekilde Allah'ın huzurunda durursa Allah'ın huzurunda olursa tabi hayatı da ona göre yaşar. Bu durumda, evet, meleklerle görüşebilir, konuşabilir. Allah bazen diğer kullara da aynı şekilde melekleri gösterebilir. Mesela rüyasında gösterebilir. <gülüyor> Veya tefekkür anında gösterebilir. Onun için hayır olsun diye. Ona öyle gerekmiş. Evet, rüyada melekleri gördüğünde, peygamberleri gördüğünde, Resulullah Efendimiz'i gördüğünde veya başka bir müşahadesi olduğunda bu hak ve gerçektir. Rüya zaten görmek demektir. Rüyet görmek demektir. Rüyada görülen bu durumda gerçek alemdendir. Gerçekten görmüştür. Evet. Efendim tüm diğer TV ekibinden ve Muhammed Hüseyin hocamızdan Allah razı olsun demiş. Allah razı olsun. Allah kardeşimizden de razı olsun inşallah. Evet. Efendim bir de devlet imamları, para imamları arkasından namaz kılınır mı? Evet. Bütün imamlar arasında, arkasında namaz kılınır. Devletin tayin ettiği imamlar devlet, onların maaşını veriyor. Dolayısıyla, orada vazifeli olmuş olur. Devlet, onun, o imamların ihtiyacını karşılanmış oluyor. Karşılanmazsa ne olur? Cemaatin karşılaması gerekir. Aynı şeydir. Yoksa imama, hem git çalış, hem de gel burada imamlık yap demek, doğru değildir. Bu, dine saygısızlık olur. Bu aynı zamanda imama harime saygısızlık olur. Evet arkasında namaz kılınır. Kılınmaz diye eğer bir hüküm verirsek Resulullah Efendimiz'in hükmüne ters bir hüküm vermiş oluruz ki Resulullah Efendimiz buyurdu İyi veya kötü her ne olursa olsun her imamın arkasında namaz kılın diye emretti. Yani siz bu tercihi yapmayın. Siz bu hükmü vermeyin eğer o öndeyse arkasında namaz kılabilirsiniz dedi. Hüküm böyledir. Biz hükmü vermiyoruz. Hüküm Resulullah Efendimiz'e aittir. Hükmü böyle vermiş. Yoksa insanlar kendi kendine evet, arkasında kılaca namaz kılacak imamlar arar. Bu doğru değildir. Herhangi bir camiye gittiğimizde, bir mescide gittiğimizde orada kim öndeyse arkasında gönül rahatlıkla durup namazımızı kılıyoruz. Önce biz Allah'ın huzuruna çıkıyoruz, o sadece öndedir. Elbette ki böyle bir durumsuz konusu değilse işlerinden imamlığa en müsait kimse o öne geçer namazı kıldırır. Bütün imamlar arkasında namaz kılınır, buna beraber onlar hakkında böyle suizanda bulunmak doğru değildir. Elbette ki o makama layık olanlar vardır, layık olmayanlar vardır. İşi sadece para için yapanlar da vardır. Boş kalmayayım, maaşımı alayım diye iş yapanlar da vardır. Ama bunu böyle araştırıp hüküm vermek doğru değildir. Çünkü her imamın arkasında namaz kılınır. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Evet. izleyicimiz başka bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm. Evliyim. 2 yıl önce başka birisi girdi hayatıma. Evden soğudum. Çok şükür ailemin yardımıyla kurtuldum. Namazıma başladım ama bir türlü geçmiş aklımdan geçmişi aklımdan çıkaramıyorum. Unutmak için ne yapmalıyım? Evet. Biraz önce söyledim. Tövbe ettiğimizde, istiğfar ettiğimizde artık o yanlışımızı, günahımızı gönlümüzden silmemiz gerekir. Rabbim beni affetti, ben de kendimi affettim dememiz gerekir. Evet, yapılması gereken şey tövbedir, istihvardır. Buna beraber ben Rabbimin isimlerine iman ettim demektir. Rabbim gafurdur, gafardır, tevabdır, afudur, beni affetmiştir, mahfilet etmiştir, tövbemi kabul etmiştir. Ben de bunu siliyorum. Eğer ikide biri o önümüze geliyorsa, hatırlıyorsak, bilelim ki onu bize şeytan hatırlatıyor. Onun bin bir türlü hilesi vardır, hesabı vardır. Belki bir daha o yola sevk etmek için ikide bir hatırlatıyor. Onun için aklımıza gelince bilelim ki o şeytandan geliyor. Şeytanın verdiği vesvesedir. Kesinlikle oraya dönüp bakmamak gerekir. Tevbe ettim, Rabbim beni affetti deyip o günahımızı önümüze koymuyoruz ki Rabbimize koşabilelim. Aramızda engel olmasın bütün o gönül rahatlığıyla ya Rabbi seni seviyorum diyebilelim. Yoksa günahımız önümüzde olunca başımız önümüze eğilir, başımız önümüze eğilmesin. Söyledim, ne diyoruz? olan sensin, ben senin aciz kulunum, günahkar kulunum, ama sen gafur ve gafarsın, tevvapsın, afusun, sana döndüm, seni seviyorum. Dediğimizde inşallah o bir daha böyle önümüze gelmez, ona müsaade etmeyelim inşallah. Efendim Kocaeli'den bir izleyicimiz. Selamünaleyküm hocam. Allah sizden razı olsun. Hocam bu aralar her an Allah'ın huzurunda olduğumu düşünüyorum. Uygunsuz yerlerde de aklımdan çıkmıyor. Bununla nasıl bahsedebilirim? Allah sizden razı olsun. Selametle. Allah razı olsun. <Gülüyor> Bununla baş etmek gerekmiyor. İnsanın gönlü insanın elinde değildir. Yani birini sevince ben şurada onu ama şuraya gittiğimde onu sevmeyeyim diye bir şey olmaz. Onun için bu iradesiz böyledir. Herhangi bir sorun da olmaz, herhangi bir eksiklik olmaz. Hatta bu soruyu Hazreti Ebu Bekir Resulullah Efendimiz'e sormuştu. Ya Retulallah hiç olmayacak yerde bile sizi unutamıyorum. Evet, Resulullah Efendimiz burada bir sorun yoktur bu böyledir zaten, demişti. Daha sonra, Ya Resulallah, öyle ki en uygunsuz yerde bile artık bu sefer Allah'ı unutamıyorum. Utanıyorum ama ne yapacağımı bilemiyorum. Dediğinde ne buyurdu? O önceki hal bunun içindi, bu doğrudur. Elimizdeki bir şey değildir bu. Onun için, yani bu sorundur diye düşünmeyelim. Elbette ki, ne kadar düşünmeye, düşünmemeye çalışsak da, o güne vardır ve o öyledir yani. Herhangi bir sorun olmaz yani. Evet. bizdecimiz herkes der ki seni için ölürüm ama ben seni için yaşamayı göze aldım efendim. Allah da öyle istiyor. Bir an için ölmek daha kolaydır. Allah için yaşamayı istemek daha zordur. Niye Allah için yaşamayı istemek daha zordur? Çünkü hayat bir imtihandır. İmanı ispatlama imtihanı imkanidir. Bu durumda, Ya Rabbi seni seviyorum ve her türlü fedakarlığı yaparım, yapmaya hazırım demektir. İnşallah yaşamayı Rabbimiz için göze alırız. Bununla beraber yaşarken de kazanırız. Yaşadıkça kazanırız. Evet, Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Hayırlı olan evet, uzun ömür bununla beraber Allah yolunda geçen ömürdür. Yok ömür Allah yolunda geçmiyorsa, hayat Allah yolunda geçmiyorsa onun kısası daha hayırlıydır. Ama hayırda geçiyorsa uzunu hayırlıdır Yani yaşamak hayırlıydır. Onun için. Evet Allah razı olsun. Efendim izleyicimiz başka bir tane. Allah'ın selamı sizin ve sizi sevenlerin üzerine olsun efendim. Aleykümselam. Rabbim sizi bize bağışlasın inşallah. Sizi çok seviyoruz. Size layık olabildiğimi, olabilme dileğiyle elinizden öpüyorum. Allah razı olsun. İnşallah hep beraber Allah'a layık kul oluruz. Allah'ın muradi üzerimizde gerçekleşir inşallah. Allah'ın sevdiği razı olduğu kullarından oluruz inşallah. inşallah Bunun içinde inşallah hayatı beraber yaşarız. Gönlümüz beraber olur. Bir ve beraber oluruz inşallah. Allah razı olsun. Selamünaleyküm demiş hocam. Aleykümselam. Bir izleyicimiz Mürşidi Kamil kimdir? Nasıl anlayabilirim? Size tabi olursam beni Allah'a dost edebilir misiniz? Ve irşad görevi almayan ama posta oturmuş Şeyh'im diyen nasıl anlaşılır? Evet. Bu soruya birkaç sefer cevap vermiştik. Bir daha kısaca söyleyeyim. müşid Kamil demek. Kamil manada rüştüne ermiş. Allah'ın reşid ismi üzerinde tecelli etmiş. Bununla beraber Allah'tan vazifeyi alıp rüştüne erdire. Manevi olarak büyütüp, kendisine tabi olanları büyütüp reşid kılan. Rüştüne erdire. Eğer o peygamber varisi ise bu durumda Resulullah Efendimiz'in varisidir. Resulullah Efendimiz'in vazifesi neyse onun da vazifesi odur. Asla onun dışında irşad olmaz, mücid kamil olmaz. Herkes, bütün müminler Resulullah Efendimiz'in vazifesini biliyor. Allah'ın ona verdiği vazifesi vazifeyi biliyor. Nedir vazifesi? Şahid olmak, senin şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Yani ümete örnektir. Allah ile müjdeliyor, Allah'ın vahyi ile müjdeliyor, Allah'ın vahyi ile de uyarıyor. Bir de ne buyurdu? Size bir Resul gönderdik. Bu bütün müşrik hamiller için geçerli olan hükümdür. Sizden, sizin için, içinizden, sizin dilinizi konuşan bir Resul size Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın, hikmeti öğretsin, nefsinizi tezkiye etsin, bir de size bilmediklerinizi öğretsin. Allah'ın Resulünü Allah bunun için göndermiş. Bu onun vazifesidir. Vazifeleridir. Bütün Mürşid-i Kamiller, yani peygamber varisleri aynen böyle yapar. Kendisi örnektir, şahittir. Söylediklerini önce kendisi yaşar, Herkes bunu kendisiyle beraber olanlar bunu onun üzerinde evet, görür ve buna şahitlik yapar. Allah ile müjdeler Allah'ın vahyiyle müjdeler Allah'ın vahyileri de uyarır, ikaz eder. Aynı şekilde Allah'ın ayetlerini okuyup açıklar. O ayetlerdeki Allah'ın muradını beyan eder hikmeti beyan eder, bütün varlıktaki hikmeti beyan eder, imtihani beyan eder, insanı insana tanıtır, Rabbini insana tanıtır, varlığı tanıtır, Allah'ın muradını öğretir, hikmeti öğretir. Bir de nefisleri tezkiye eder. Nefisleri Allah'ın vahyiyle tezkiye eder. Bununla beraber manevi olarak Allah ona görevi vermişse, bir de manevi olarak bunu yapar. Konuşurken bunu yapar. Onu dinleyenler o temizliğe, nefsin temizlenmesine de tabi tutulmuştur. Yeter ki gönlünü açsın, kabul etsin. Gönlünü açıp kabul etmeyince bir şey alamaz oradan. Ondan bir şey alamıyor. Kapatmış gönlünü çünkü. Bunun dışında eğer birileri ben de bu işi yapıyorum diyorsa, müminleri kandırıyor demektir. Yarın kıyamet günü bunun hesabını veremez. Allah'tan emir almamışsa zaten bunun hesabını veremez. Kendisiyle beraber olanları Allah'a taşıyamadığı gibi tam tersine kendi nefsine taşır. Onların nefsinin tezkiye olması gerekirken tam tersine nefisleri bir daha kirlenir ve şirke boğulur. Bunu görüyoruz. Herkes bunu rahatlıkla görebilir. Bakıyoruz mesela ben diyor bir müşidik hamile tabi olmuşum. Ben şöyleyim, ben böyleyim. Nefsi büyümüş. Nefsinin tezkiye olması gerekirken, terbiye olması gerekirken, Allah'a karşı edeplenmesi gerekirken kibirlenmiş. Yani ters tarafa gitmiş. Nefis tezkiye olmadığı gibi nefis bir daha kirlenmiş, bir daha şirke bulanmış. Bırak onu, onu taşıyan öyledir, onu taşıyan da öyledir. Biz şöyleyiz diyor. Kardeşimiz soruyor, biz tabi olursak Allah'a taşıyabilir misin? Evet, ne diyoruz? Evet. Eğer Allah'a taşımazsak, biri bizde uyarsa, tabi olursa, biat ederse, kabul ettim ben de sizinle beraber yürüyorum, yürümek istiyorum derse, eğer biz onu Allah'a vasıl etmezsek, Allah'a dost etmezsek, o Allah'a mukarrabunlardan olmazsa, yarın, kıyamet günü hesabını bize sorsun. Evet, hesabını bize sorsun. Bununla beraber, Allah akıl vermiştir. Dinleyenler, görenler, bununla beraber, beraber olanlar bunu net olarak görür, bilir ve anlar. Neye göre? Allah'ın vahyine göre, kendine göre değil, birilerinin söylemesine göre değil. Eğer Allah'a göre hüküm verecekse, Evet, bu durumda bunu net olarak görür. Yok aklına göre, birilerine göre, birilerinin söylemesine göre hüküm verecekse bu Allah'ın hükmü değildir. Zaten bizi anlayamaz, tanıyamaz. Evet. Efendim Yüksel Baran. Ey benim canımın cananı babam bu dünyada sizinle nefes alabiliyoruz. Sizi bize ikram eden Rabbimize hamd olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz. Varlığınızda hamd olsun. Allah razı olsun. Allah bizi bir ve beraber eylesin inşallah. İnşallah hep beraber yolu yürüyün, kazanacağız. Bu hayattaki gaye budur. İşin hakikatini, gayeyi anlayınca, bilince, öğrenince kazanma imkanımız olur. Eğer biri bilmediği halde bildiğini zannediyorsa o hiçbir zaman öğrenemez. Çünkü bildiğini zannediyor. Bununla beraber iman etmediği halde iman ettiğini zannediyorsa hiçbir zaman iman edemez. Çünkü iman ettiğini zannediyor. Ama bilmediğini biliyor. Bununla beraber iman etmediğini, imanın imanın iman olmadığını biliyorsa iman etme imkanı olur. İman, sevmekti, aşktı, muhabbetti. Biri bunu anladıysa, bu aşkı, bu muhabbeti kazanma imkanı olur. Hem kazanır, hem kazandırır. Evet, i̇nşallah hem kazanacağız, hem kazandıracağız. İnşallah. Kazandırdığımız kadarıyla bir de kazanmış oluyoruz. Eğer hayırda biri bize tabi olup kazandıysa, onun kazandığını... Aynen biz de kazanmış oluyoruz. Buna beraber şerde tabi olursa onun şerde kazandığını da aynı şekilde biz de onun şerini kazanmış oluyoruz. Onun için Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Hayırda yarışın. Şerde yarışmayın. İyilikte evet, birbirinize yardım edin. Kötülükte birbirinize yardım etmeyin buyurdu. İnşallah iyilikte, hayırda, güzellikte, ibanda birbirimize yardım ederiz. Hep beraber kazanırız İnşallah. Sen bizlecimiz, hocam evimizde sürekli bir kavga var. Bu sıkıntı beni boğuyor. Ne yapayım? Bir yerde kavga varsa, orada şeytan vardır. Orada nefis ilahlık iddia etmiştir. Allah'ın hesabını yapmamıştır. Onun için orada kavga vardır. Yapılması gereken şey şeytani evimizden kovmaktır. Melekleri davet etmektir. Bunun için yapmamız gereken Allah demektir. Rabbimize secde etmektir. Evdekileri de Allah'a davet edip hayra davet etmektir. Onlar icabet etmese bile bunu sürdürmeye devam etmektir. Allah bir yerde onlara dur der, dönün der, döndürür onları. Bu arada onlara hayırda vesile olmuş oluruz. Allah'a dönmelerine vesile olmuş oluruz. Şeytandan kurtulmalarına vesile olmuş oluruz. Evet, Yapılması gereken şey evimize Allah tecelli etsin, Rabbimiz tecelli etsin. Rabbimiz rahmet nazarıyla evimize baksın. Evimizde melekler olsun. Allah beni zikredin dedi. Ayaktayken, otururken, yan üzeri yatarken beni zikredin dedi. Evimizde Allah zikrediliyorsa şeytan oraya gelemez. Yok başka şeyler zikrediliyorsa şeytan, şeytanlar orayı doldurur. Mesela bir örnek vereyim. Hemen her evde televizyon vardır. Şeytan evet, farklı farklı böyle kanallardan gönülleri Allah'tan başka tarafa çeviriyor. Bunu bir filmle yapar, diziyle yapar, bir programla yapar. Bir de bakarsın ki yönü Allah'a dönük olan onları izlediği, seyrettiği için başka tarafa dönmüştür. Ama tam tersi de mümkündür. Allah'ı anlatan, peygamberi anlatan, bununla beraber Kabe'yi gösteren, Mekke'yi gösteren, bununla beraber bilgi veren kanallar da vardır. O kanallardan kendisini Allah'tan başka tarafa döndüren kanalları silsinler, sadece Allah'a döndüren kanallar kalsın, ilahi kanalları kalsın, örnek veriyorum. Yani açtığında gönlümüz Allah'a dönsün. Fazla değil. Bir hafta, on gün sonra kendi üzerindeki değişikliği görecek. Şeytanın orayı terk ettiğini görecek. Evdeki sorunun, sıkıntının, kavganın, tartışmanın bittiğini görecekler. Ama yok. Biz bunları seyrediyoruz derlerse hiç farkında olmadan evet, şeytan, iblis onları uçuruma doğru götürüyor. Gönülleri başka tarafa dönüyor. Allah'ın yanlış dediği şeyler onlara artık öyle bir takdim ediliyor ki normalmiş gibi doğarmış gibi hatta daha sonra iyiymiş gibi geliyor. Sen Allah'tan ters tarafa döndün. Rabbinin güzel dediğine güzel demedin. Çirkin dediğine güzel dedin. Kötü dediğine güzel dedin. Haram dediğine bu normaldir dedin. Bu doğaldır dedin. Bitti. senin işin bitti zaten sen intihar ediyorsun kim intihar ettiriyor iblis ve arkadaşlar şeytanlar intihar ettiriyor müminin ayık olması gerekir uyanık olması gerekir, kendinde olması gerekir düşmanını görmesi gerekir düşmanının kendisinden nereden, hangi taraftan darbe vurduğunu görmesi gerekir Evet, yapılması gereken şey Gönlün Allah ile beraber olmasıdır, evde Allah'ın zikredilmesidir, secde etilmesidir, Kur'an'ın okunmasıdır, evet, ayetlerini okunup, Rabbimiz böyle söylemiş deyip birbirimize tavsiye etmemizdir. Aynı zamanda Allah'ın hükmünün evimizde geçmesi gerekir ki evimiz Allah'ın evlerinden bir ev olsun, Allah'a döndüren bir ev olsun. Kabeden bir şube olsun, cennetten bir köşe olsun. Yoksa, yoksa cehennemden bir köşe olur. Evet, şeytanın burunduğu yer cehennemden bir köşedir çünkü. Evet. Biz dedimiz selamunaleyküm. Aleyküm Can kurban sana, ben kurban sana, seni seviyorum. Başka da bildiğim yok. Hamd olsun, şükürler olsun, alimler Rabbini. Allah razı olsun. İnşallah hep beraber Allah'a kurban oluruz. Allah yoluna kurban oluruz. İnşallah. Aşka, muhabbete kurban oluruz. Kurb, yakınlık demek. Yakınlık. Kurban, yakınlığa vesile olan demektir. Yakınlık demektir. Kurban olduğumuz kadarıyla yakınız, Kurban ettiğimiz kadarıyla yakınız. Onun için her şeyimiz, varlığımız, canımız da buna dahildir. Allah'ı, Allah yoluna, Allah için kurban olsun. Allah razı olsun kardeşimizde. Efendim, bir izleyicimiz de aleyküm. Aleyküm. Bizden helallik isteyen birine o kişiyle ahirette beklememek için hakkımızı helal etsek bile Allah Celle Celaluhu o kişiden hakkımızı ister mi? Yani o kişi yüzünden çektiğimizin hesabını sorar mı? Cevaplarsanız çok sevinirim. Allah razı olsun sizden. Teşekkürler, saygılar. Allah razı olsun. Birine hakkımızı helal ettiğimizde o hakkımızdan vazgeçtik demektir. Bu durumda helal ettiğimizde onun karşılığını en az Allah bile on olarak, on kat olarak karşılığını bize verir. Helal ettiğimizde. Bu durumda ondan hesap sormaz. Eğer helal etmiştik, yani gönlümüz helal etmişti, dilimiz de değil. Gönlümüz helal ettiyse affettim, helal ettim dediyse ondan hesap sorulmaz. Affettin çünkü onun karşılığını Allah sana verir. Neden? Hem de aynısını değil. Eğer helal etmezsen hakkını alırsın. Helal edersen hakkının on katını alıyorsun. Allah on katını sana verir. Bir kuruna rahmetle muamele ettin, afla, magfiretle muamele ettin diye on katını sana veriyor. O hesabı da ona sormaz. Buradan neyi anlamak gerekir? Allah kullarını nasıl seviyor, nasıl affetmeyi diliyor, magfiret etmeyi diliyor? Bununla beraber kullarının da birbirini af etmesini diliyor, magfiret etmesini diliyor. Birbirini helal etmesini diliyor. Helal edince o hesabı sormaz ama onun karşılığı olarak on mislini veriyor. Öyle buldu Resulullah Efendimiz. Hesap sormaz yani. Evet. Benim size bir sorum olacak demiş bir izleyicimiz. Benim eşim vefat etti. Onu hiç unutamıyorum. Ne yapmam gerekiyor? <gülüyor> Psikolojim çok bozuk demiş. Evet. Allah rahmet etsin inşallah. Allah kardeşimize sabır versin inşallah. Gerçekten zor bir şeydir. Ancak bunu yaşayan bilir, bunu tadan bilir. Ama Allah'ın takdirine boyun bükmek lazım. Mutlaka birimiz, birilerimizi ahirete yolculayacağız. Hep beraber gidemeyeceğimize göre insanın buna da hazır olması gerekir, hazırlıklı olması gerekir. Yani Rabbim neyi takdir etmişse benim için hayrı odur, doğru odur, güzel odur. Bu hayat <gülüyor> İmtihan yeridir. Mutlaka biri ötekinden önce gidecek. Gönül itibariyle Allah'a itiraz etmemek gerekir. Sen bilirsin ya Rabbi. Sen böyle takdir etmişsen, mutlaka hayır olan budur, güzel olan budur. Mümin bilir ki, Rabbi onu seviyor. Hiç kimsenin sevemeyeceği kadar, Rabbi onu seviyor. Hiç kimsenin yakın olmadığı kadar, O'nun Rabb'i ona yakındır. Hiç kimsenin onun hesabını yapamayacağı kadar Rabb'i onun hesabını yapıyor. Rabb'ine güvenmelidir. İman edip emin olmalıdır Rabb'inde. Onun için böyle bir sıkıntıyı gönlünden atmalıdır. Rabb'ine dönüp, ya Rabbi sen bilirsin. Böyle olduysa bu güzeldir. Yoksa şeytan, iblis türlü türlü vesveselerle psikolojisini bozar. Kardeşimizin söylediği gibi eğer psikolojiyi bozunca imanı da bozuyor, aklı da bozuyor. Zaten psikoloji aklın bozulmasıdır. Aklın bozulması yetmiyor. İblisin, şeytanın derdi evet, onun gönlündeki imanidir. Gönlünü bozar orada imanın yer etmesine müsaade etmez. O imanı çıkarıncaya kadar o mücadeleyi yapar. Onun için bu tavizi vermemek lazım. Cevap olarak söylememiz gereken budur. Beni yaratan Rabbim beni biliyor. Bana nasıl muamelede bulunursa o hayırdır, o güzeldir. Evet, sana sıkınıyorum ya Rabbi deyip ona sıkılması gerekir. Bunu düşünmesi doğru değil. Ahirette mutlaka beraber olacağız. Öyle buyurdu, nerede olursanız olun. Evet, o gün Allah hepinizi bir araya getirecek. Bütün mesele o gün görüştüğümüzde kazanmış olarak görüşmektir, görüşebilmektir. Yoksa orada, burada onu düşünüp ağlayıp, feryat edip özlemekle bir şey kazanmış olmuyoruz. Bu bizim elimizdeki bir şey değildir ama bir şey kazanmış olmuyoruz. Burada kazanmaya çalışacağız. Oraya gittiğimizde evet, beraber kazanmış olalım. Çünkü eşlerden biri neyi kazanırsa ötekine de o vardır. Ölçü böyledir. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Eşlerden biri yüksek makama gelirse, eşi alt makamda kalırsa Allahu o alttakini de üste alır. Bu durumda seviyorsak, evet, yapmamız gereken şey yine ebedi hayatımızı Allah'ın rızasını, yakınlığını kazanmaya çalışmaktır. Hayat bitiyor, geçiyor, hızla geçiyor. Nasıl geçtiğini bile anlamayacağız. Efendim bir izleyicimiz, selamünaleyküm, sadaka ömrü uzatır, hadis-i şerifi doğru mu? Sizleri Allah için çok seviyoruz, Allah'a emanet olun. Allah razı olsun, sadaka ömrü uzatır değil, sadaka ömrü bereketlendirir, bereketlendirir. çok çoğalmış olur, zahiri olarak çoğalmış olmuyor, manevi olarak çoğalmış olur. Evet, sadaka verdiğinde, sadaka ismi üzerinde Allah'a karşı sadakatini ispatlamak demektir. Yani seni, Ya Rabbi seni maldan, mülkten, sadaka verdiğimden daha çok seviyorum. Onun için Allah ayet-i kerimede duruyordu. Onlar sevdiklerinden dolayı, Allah'ı sevdiklerinden dolayı sevdikleri şeylerden, maldan Allah yolunda infak ederler. Yani ya Rabbi seni bu sevdiğimden daha çok seviyorum. Seni seviyor, seni tercih ediyor. Bunu sana kurban ediyorum. Dolayısıyla ne yapmış olur? Allah'ı sevdiğini ispatlamış, sadakatini ispatlamış olur. Evet. Bu sadakatıyla, yani sadaka verince bu sadakatıyla yaşamaya devam eder. Sadakati artmıştır çünkü. Ömür böyle bereketlenir. Allah'a yaklaşmış olur. Sadaka Allah'a yaklaştırır ibadeti bir kat daha değer kazanır. Dolayısıyla bereketlenmiş olur. Ömrü bereketlenmiş olur. Sadakayla. Verdiği sadakayla. Allah ömrü onunla uzatır mı? dilerse elbette ki uzatır. O ayrı bir şey. Allah bir daha ona imkan tanır. O Allah'ın bileceği bir şey. Her şey onun kudretinde. Ama bununla beraber ne buyurdu? Herkesin ölüm zamanı bellidir. Hem insanın hem de milletlerin, kavimlerin, memleketlerin ömürleri bellidir. O ömür sona erdiğinde, eceleri geldiğinde ne bir an ileri ne bir an geri alınmaz. Hüküm böyledir. Ama sadaka ömrü uzatır yani bereketlendirir. Evet. Efendim bir izleyicimiz. Hocam. Aleyküm biri beni zorla kandır kandıracaktı. Evli olduğunu öğrendim. Kişinin eşi bana hakkını helal etmediğini söyledi. Eşinin hatasını söylemedim. Yalan yere yemin ettim. inandı, tamam dedi. Şimdi ikisine yaklaşamıyorum. Yaklaşamıyorum. Kul hakkına giriyor muyum? Ne yapmalıyım? Evet, kul hakkına girmiyoruz. Gayet de güzel yapmışız. Eşinin hatasını söylememekle Hatasını örtmekle gayet güzel yapmışız. Allah'ın hafiz ismiyle muamelede bulunmuşuz. Buna karşılık Allah'ın sevgisini kazanmış oluruz. Kulakına girmiş olmuyoruz. Tabi yaptığımız bilmeden olduğu için kulakına girmiş olmuyoruz. Herhangi bir sorun olmadığı gibi tam tersine inşallah gayet güzel yapmışız. Efendim biz denemizde aleyküm. Hazreti Adem'e Allah eşyanın isimlerini nasıl öğretti iyi akşamlar. Evet Allah it kirime de öyle buyurmuştu. Allah Adem'e bütün isimleri öğretti eşyan ismini değil. Allah Adem'e Esma kulla ha Allah Adem'e bütün esma'yı talim ettirdi. Talim Öğretmek başka bir şey, anlatmak başka bir şey, talim ettirmek başka bir şeydir. Talim ettirmek, ona yedirmektir. Tecelli edip ona yedirmektir. Bütün isimleri, hangi isimleri? Kendi isimlerini. Zaten bütün varlık, Allah'ın isimlerinin tecellisinden ibaret. Eğer o isimler kendisinde olmazsa, dışarıdaki isimleri de anlayamaz. İsimleri böyle, kendi isimlerini talim etti ki, Allah'a yeryüzünde halife olma e, hem imkanı hem şerefi bahşedilmiştir. Bu esmadan dolayıdır. Evet, öğretilen isimler Allah'ın isimleridir. Diğer bütün varlık, bütün eşya Allah'ın isimlerin tecellisinden ibaret olduğu için o her şeyi bilmiş oldu, anlamış oldu. Rabbini anlamış oldu, Rabbinin isimlerin tecellisini anlamış oldu, Rabbinin muradını anlamış oldu. Ama Adem'den başka hiçbir varlıkta Allah isimleriyle böyle tecelli etmemişti. Bütün isimler sadece insanda Allah'ın yeryüzündeki halifesinde Adem'de. Dolayısıyla bütün insanlarda her birinde tek tek böyle tecelli etmiştir ki melekler ona secde etti. buna beraber cinler secde etti. Oradaki iblis zaten cinlerdendi. Secde emrine itiraz eden. Allah'ın öğrettiği, talim ettiği isimler Allah'ın isimleriydi. Başka şeylerin eşyanın ismini değil. Eşyadaki bütün isimleri de burada her birinin neye yaradığını anlamış oldu. Evet. Efendim, Balikesir'den Metin Çamaşırcıoğlu Selamun Aleyküm. Kur'an'ı ve ezanı güzel okumak sözünden ne anlamalıyız? Allah razı olsun. İkisi birbirinden ayrıdır, farklıdır. Kur'an'ı güzel okumak, Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi tertil üzere okumak. Ve reddilir tertila. Tertil üzere, tane tane, sindire sindire okumak. Anlayarak okumak, üzerinde tefekkür edip onu sindirmek. Öyle ki onu aklaka dönüştürmek, imana dönüştürüp aklaka dönüştürmektir. Güzel okumak. Yoksa böyle okumak, güzel sesle okumak değildir bu. Öyle olunca Kur'an onu güzelleştirir. Onu güzelleştirdiyse güzel okudu. Allah ait de öyle buyurdu. Memileri anlatırken onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar. Yani okuduğunda veya okunduğunda onu anladıysa, tefekkür ettiyse, Rabbim bunu bana söylüyor deyip, o onda aşka, muhabbete, imana dönüştü, aklaka dönüştüyse, evet, güzel okudu. Güzel anladı. Onda güzelliğe, güzel aklaka, evet, Kur'an'ı aklaka dönüştü. Zaten amelede dönüşüyor, güzel yaptı. Dolayısıyla güzel okuduğu için bütün bunlar, bu güzellikleri onda tecelli etti. Güzel Kur'an okumayı böyle anlamak gerekir. Elbette ki bir de tecvidle okumak vardır. Güzel okumak vardır. Bu manevi bir şeydir. Bu ruha ait bir hazdır. Kur'an'ın o güzel okunuşunu dinlemek, sevmek ruha ait bir hazdır. Ayrıca onu güzel de okumak gerekir. Tecvid üzerine güzel de okumak gerekir. Ama asıl o güzelliğin hakikati dinleyip, anlayıp, iman edip, aşka, muhabbete, aklaka, amele dönüştürmektir. Ezan daha farklıdır. Evet, Ezanı da dinliyorsun, buna beraber veya okuyorsun. Okurken söylediğine iman etmen gerekir. Güzel sesinle de değil, gönlünle de okuman gerekir. Yani Allahu Ekber dedin, tek büyük Allah'tır. Bir tek Allah büyüktür. Büyüklük bir tek ona aittir. Bitti, sen bittin. Sen öldün yani artık. Artık senin kendinde olmaman gerekir. İkinci sefer Allahu Ekber dediğinde artık ne olması gerekir onu bilmiyoruz. Aynı şekilde Eşhedü en la ilahe illallah derken ben şahit oluyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. İlah bir tek Allah'tır. O anda o şehadetin sende tecelli etmesi gerekir. Hatırlaman gerekir. Yani orada o bütün varlıkta Allah'ın isimlerinin tecellisinden dolayı kaybolman gerekir. Hatta o tecelli ile beraber senin de o tecelliden ibaret olduğunu müşahede etmen gerekir. Biraz yukarıdan söyledim galiba biraz aşağı inmem gerekir. En azından onu aşkla söylemesi gerekir. Aşkla imanla söylemesi gerekir. İmanla biri ezan okusun ama sesi hiç güzel olmasın. Evet, çok farklı bir hal, gönül çok farklı bir hal alır. Ama sesi çok güzel olsun, imanla okumamış olsun. Hiçbir şey alamazsın, hiçbir şey tadamazsın onda. Ama bu güzelliği de ancak İmanla tadabuluruz. Zaten iman yoksa sesi güzel olana bakarsın, onun güzel okuduğunu zannedersin. Evet. Onu da öyle anlamak gerekir. Güzel okumak gönülden okumaktır, imanla okumaktır. Kur'an'ı da gene imanla okuyup Mahşuk'um bunu bana söylüyor, beni yaratan Rabbim bunu bana söylüyor deyip öyle, dinleyip öyle okumak gerekir. Böyle okununca güzelliğe vesile olur, bizi güzel yapar. İşte güzel okumak bizi güzel yapıyorsa güzeldir, değilse güzel dinledim demekle güzel olmuyor. Efendim Batman'dan bir izleyicimiz Selam Allah sizi selamete kılsın Biz insanlar mutlu olmak için Elimizden geleni yaparız ama Mutluluk sizin aşkla Muhabbetle bakan gözlerinizdeymiş Sizi seviyoruz Batman'dan selam olsun Allah razı olsun Güzellik kardeşimizde Güzellik onun baktığı gözlerindedir Güzel bakmayınca Güzel göremiyoruz Bakalım mesela Hayata Kimi Rabbine şükür halindedir, hamd halindedir. Bununla beraber Rabbi onu imtihana tabi tutunca Rabbine isyan etmez, itiraz etmez. Sen her şeyin en güzelini yapansın, sen benim Rabbimsin der, güzel bakıyor. Güzellik onun gönlünde. Gönlüyle bakar herkes. <gülüyor> Baş gözü sadece gönlün penceresidir. Herkes gönlüyle bakar. Mesela başka birine bakıyorsun, itiraz ediyor, isyan ediyor, feryat ediyor. Nankörlük yapmak için bahane arıyor. Her şey güzel olsa bile o güzellikte bir eksik bir yanlış arıyor. Nankör ya, nankörlük yapacak ya, itiraz edecek ya. Ama şükreden, hamdeden kullar böyle değildir. Bir şeyde yüz tane güzellik olsa bile onun doksan kaybede kaybetse bile bir tane güzellik kalmışsa o güzelliği görür, güzel der. Bakış meselesi. Güzellik bakanın gönlündedir. Dolayısıyla gözlerindedir. Efendim izinsiz olursa bir mesajla efendim. Buyurun. Efendim Necat isimli bir izleyicimiz... Sultanımız size binlerce selam olsun. Size, sevginize, himmetinize her zaman muhtacım. Halim size aşikardır. Bu aciz kulu yalnız bırakmayınız. Sizden başka hiç kimsem yok. Beni yolda yalnız bırakmayınız. Tercihimiz sizsiniz. Bir Allah, bir de mürşidim var. Sizi seviyorum. Allah kimseyi yolda bırakmasın ve yolda bırakmasın. Kardeşlerimizin de bunu böyle anlaması gerekir. Eğer kardeşlerimiz bizimle beraber yürümeye karar vermişse, yürüyorsa, eğer yolda kalmak gibi bir endişeleri olursa, bu doğru olmaz, bu yakışık almaz yani. Çünkü hep söylüyoruz, kendine davet eden Allah'tır. Kendine çeken de Allah'tır. İmkana tabi tutan da O'dur. Yani ona kazanma imkanı veren de O'dur. Yardım eden de O'dur. Rabbimizden emin olalım. Yani iman edelim, emin olalım. Asla bırakmak olmaz. Böyle bir şey düşünülemez. Evet, düşünürse biri kesinlikle bu haksızlık olur, hakaret olur. İnşallah beraber yürüyeceğiz. Hep beraber olacağız inşallah. Allah bizi Sırat-ı müstakimde, onun yolunda, ona yürüyenlerden, koşanlardan eylesin inşallah. Amen. Efendim çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.